Müziğimiz, The Traffic, İstanbul'u anlatıyor, İstanbul trafiğini anlatıyor, Barbaros Bulvarı'nı anlatıyor herkesin çok rahat bileceği üzere. Ee, hatta lanet trafiği diyelim Barbaros Bulvarı'nın bugün bizim burada konumuz oldu müziğin. Ve e, Almanlara, Avrupalılara belki hiç bilmedikleri tarzda bir trafiği müzikle anlatmaya çalıştık. Aldığımız tepkilere göre e, de... Güzelce göstermiş olduk. Yani benim ses dünyamla ilgili açıkçası dinleyicinin, dinleyenin bu dinleyen kimdir? Herkes benim gözümde. Tamamen olmasa da belki az da olsa kendinden bir şey bulabileceği dinlerken, belki kendi hayatından mesela bu müzikte araba kornaları diyebiliriz. Daha önceki bir müzikte bu telefon sesleriydi, telefon çalma sesleri gibi şeyleri yapmayı ben çok seviyorum hani kendinden bir şey e, bulmayı akşamlar e, kendilerinden bir şey bulmaları ve onların yüzlerinin gülmeleri bunun hoşlarına gitmeleri benim hoşuma gidiyor bu tutum olarak dil olarak e, o romantisist e, dil bir maler e, veya Çakovski'de görebileceğimiz büyük sesler Belki bugün hani e, genel tutum olarak Çağdaş tutum olarak böyle bir ses dünyası belki kalmadı geçmiş diye bakılıyor ama bu benim çok hoşuma gidiyor. Çekinmiyorum açıkçası bundan. Bu konuda eleştiri de olabiliyor. Hani sanki bu daha artık gelenek şey kaldı, çok geleneksel, çok geride kaldı gibi ama buradaki tepkilere de bakınca hala insanlar aslında o etkilenmeye, o tüylerinin diken diken olmasına o Wagner dinlediklerindeki gibi bunu bekliyorlar. Hani belki dinleyenin beklediğini vermek Tamamen bu değil, e, tamamen e, ben yazarım, ben ederim, e, beğenen, anlayan, anlar. Bu tutumda, bu ikisinin ortası. Hı hı. Benim yapmak istediğim bu, bu ikisinin ortası. Son soru o zaman, hı hı. Ee, Beethoven fest <gülüyor> bağlamında belki düşünebilirsin ama aslında senin söylediğin bir söz üzerinden. Beethoven'ın en e, önem verdiğim ve sevdiğim bir evet. seçilir dedin. Bunu Beethoven'ın kendi müzikal dilinde neyle bağlayıp söylüyorsun? Sadece müzikal dili değil. Yani benim e, besteciliğe karar vermemin o ilk o flash olarak ilk çıkış noktası yani babam da müzik öğretmenim. Ortaokulda ilk e, ilkokulda ortaokulda ve onun hazırladığı CD'lerde böyle Vivaldi, Mozart, Beethoven eee masterpiece'ler e, olur ya yani vardı. Hı hı. Ve orada Beethoven 5'i ilk defa işte 10 yaşında falan. Dinlediğimde ilk o şey oldu yani bugün de dinleyince hala Tüylerim diken diken oluyor. Yani oradaki o tutum, Beethoven'ın klasik, klasisist dönem içerisinde romantisist bir tutum. Beşle birlikte. Bunu biraz kabul ediyoruz. Ve yani hayret verici oluyor. Dokuzuncu senfoni de zaten zirve. Yani benim tüm dönemlerde din, e, gördüğüm en başarılı müzik. ya yani klasik e, müzik içerisinde. Gerçekten bu şekilde düşünüyorum. Ve işte Beethoven fest kapsamında olmak, bonda olmak. Beethoven hallede olmak bu açıdan çok kıymetli, çok güzel.